Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ala alihi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî ve'hlul 'ûdete min lisânî yefkau kavlî. Ve sofid emrî ilallâh. İnallâhe basîrun bil'ibâd. Geçen derslerimizde Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılış sebebi ve zindandaki iki kişinin gördükleri rüyayı Yusuf Aleyhisselam'ı iyi ve salih insanlardan gördükleri için ona anlattıklarını ve rüyalarını ondan yorumlamasını istediklerini görmüştü. Şimdi de Yusuf Aleyhisselam'ın rüyalarının yorumlanmasını isteyen bu iki arkadaşa rüyalarını nasıl yorumladılarını yorumladığını ve bu yorumladığı rüyadan bizim almamız gereken mesajların bir kısmını görmeye. Anlamaya çalışacağız inşallah. Yusuf Aleyhisselam onlara hitaben diyor ki "Ey sahibi i sicin Ey benim zindandaki iki arkadaşım Çünkü Arapçada sahip olmak, sohbette bulunmak demek Bir şeyde beraberlik demektir. Bedeni beraberlik için sohbet kullanılır. Yani musahabet ettiler, beraber bulundular. Zaten arkadaşlık da birliktelik manası ile iç içedir. ey Yani daha önce bunlarınla da arkadaşlığı yoktu. Zindana atıldıktan sonra onlarla bir ünsiyet, bir arkadaşlık oluşmuş oluyor. Bu sebeple de kendilerine ey benim zindandaki arkadaşlarım diye hitap ediyoruz. Güzel hitap ve muhatabınızı size ısındıracak sözlerle hitaba başlamanız, ondan sonra söyleyeceğiniz sözlere dikkat edilmesini eğer o sözlerden bir takım dersler ve ibretler çıkartılacaksa bu maksada daha sağlıklı ve daha hızlı e, ulaşmanızı sağlar. Onun için Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse bize bu kıssayı anlatırken her konuda olduğu gibi bu kıssada da bize dönük birçok dersler olduğunu unutmayalım. Bu gibi ayrıntılarda bile bize bir şeyler anlatılıyor. Mesela bu çerçevede bakın Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl hitap ediyor. Estaizu billah. فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ Allah'tan bir rahmet sayesinde, Allah'ın bir rahmetiyle sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer sert kalbi katı birisi olsaydın, onlar da senin etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Onun için bu esasa çok dikkat etmemiz lazım. Kabalık, haşinlik, gereksiz yere sertlik ve buna benzer e, insanı karşısındakini ürküten tabiatlar, huylar yerinde ve isabetli huy ve tabiatlar değildir. Bunlar güzel neticede vermez. Bu tabiatın hitaplarımıza da yansıyacağını unutmayalım. Hitaplarımızın da yerine göre zamanla bizde tabiat halini alabileceğini unutmayalım. Alışkanlıklar zamanla ne olur bizde iz yapar, yer edinir. O halde yetiştiğimiz ortam sebebiyle sert ve katı kelimeleri çok kullanıyor, yumuşak kelimeleri unutmuş olabiliriz. Ama ve bunlar hatta içimizde iyice yer etmiş de olabilir. Unutmayalım ki bir insanın yine özellikle aklı başında bir insanın en iyi terbiye edicisi yine kendisidir. Terbiye her zaman, eğitim her zaman dışarıdan gerçekleştirilen bir eylem veya bir işlem değildir. Terbiyenin büyük bir bölümü aklı başında şuurlu bir insanın kendi kendisini eğitmesiyle gerçekleşir. Onun için mesuliyet kişiseldir. Herkes kendisinden kendi imkanlarıyla mesuldur. Sert ve katı konuşan bir ortamda yetişmiş olabilir bir kimse. Zamanla bunun isabetli olmadığını anlamıştır. Bu sefer sözlüğünü değiştirecektir. yumuşak kelimeleri sözlüğüne ekleyecektir. Günlük kullanımını kullanımında o kelimeleri kullanarak kelime haznesini değiştirecek ve zenginleştirecektir. İşte burada Yusuf Aleyhisselam'ın bu hitabı bu hususta konuşmamıza yumuşaklığın gerektiği yerlerde daha doğrusu sert ve haşin konuşmanın Şer'an bir gereklilik olmadığı yerlerde aslolan olan yumuşak konuşmak tatlı dilli olmaktır. Yapmacıklıktan bahsetmiyorum. Bunu tabiat haline getireceğiz. Günümüz insanında nezaket yapmacıktır. Bir konuşuyorsun bakın Ah canım mesela. Yani riyakarlık kokuyor. Yapmacıklık kokuyor. Öyle değil biz bunu istemiyoruz. Biz Sadikun Hamim dediği Kur'an-ı Kerim'de Candan dost Candan seven Kimseler olarak insanımıza karşımızdakine Hitap etmeliyiz Bir insan Madem insandır Bize istediği kadar uzak olsun İnançlarıyla Ve değerleriyle hatta bize ters Olsun biz yine onu insan olarak severiz. İnsan olarak onu değerlendiririz. Ona değer veririz. Ve bizim için o bir kıymet ifade eder. Çünkü Cenab-ı Allah Adem oğullarını biz andolsun ki Adem oğullarını birçok yarattıklarımızdan üstün kıldık diyor. Allah'ın üstün kıldığını ben de bir noktadan itibaren üstünlüğüyle görüp kabul etmek, değerlendirmek ve öyle ele almak durumundayım. İşte Yusuf aleyhisselam zindandaki iki arkadaşına böyle hitap ediyor. Ey zindanda benimle birlikte kader birliği olan yakın arkadaşlar. Ha, akiden farklı. İleride söyleyecek. Anlayacağız bunu. Ama buna rağmen Onlara benim zindan arkadaşlarım demekten çok çekinmiyor. Zindanda benimle berabersiniz. Bakın bizim sizinle hiçbir müştereğimiz olmasa bile veya sizin farkında olduğunuz bir takım müştereklerle birlikte öncelememiz gereken bir müştereğimiz bir ortak noktamız daha var. Bu zindanda biz sizinle birlikte kader birliği ediyoruz ifade yerindeyse. Zindan çoğu zaman insanların gerçekten hidayet bulmaları için o karanlık ilahi nurla doldurulmaya kalbin dolmasına sebep teşkil eden zeminler olmuştur. Geçmişte de günümüzde de. Yusuf Aleyhisselam onlara bu şekilde hitap ediyor. Ve daha önce de söylediği gibi ben diyor, Allah'a iman etmeyen, şirk koşan bir kavmi terk edip, bir kavmin dinini terk edip, atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dillerine bir ve tek Allah'ı ilah kabul eden dillerine tabi oldum demişti hatırlıyorsunuz. Burada bir daha dikkatlerini şirke ve tevhide çekiyor. Şirkin reddedilmesi gerektiğine, tevhidin de kayıtsız ve şartsız olarak kabul edilmesinin icap ettiğine dikkatlerini çekiyor. Diyor ki, اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ Akıllarına hitap ediyor dikkat ederseniz. Söyleyin bana diyor. Fırka fırka, dağınık. her birisi bir tarafta. Her biri bir tarafa çeken, her biri farklı farklı özelliklerde olan ve kendilerine ilah ve Rabb süsü verilen, uydurulan darmadağını kırapler mi daha iyidir? Yoksa bir ve tek ve gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle herkesi emri ve hükmü altında, boyunduruğu altında tutan, bir ve tek Rab mı hayırlıdır? Aklını, fikrini kullanan, içinde yaşadığı toplumu bu açıdan bilen ve değerlendiren bir insanın böyle bir soruya vereceği tek bir cevabı vardır. O da elbette ki bir ve tek ve gücü her şeye yeten, vahid ve kahhar olan en büyük Rab ve biricik Rab, olan Allah'tır diyecektir. Mantığın, aklın üçüncü bir cevabı pardon, ikinci bir cevabı vermesi, kabul etmesi mevzu bahis değildir, mümkün değildir. Düşünülemez bile. Bunu, bu gerçeği açıkça dile getirdikten sonra Allah'tan başka İbadet olunan mabutların durumunu da yine tartışılmaz bir gerçek olarak şöylece dile getiriyor. Ma ta'buduna min dunihi illa asmaen sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allahu biha min sultaan. Bu kadar olumsuz özellikler ancak bir arada olabilir. Sizin diyor Allah'ın dışında taptığınız o varlıklar var ya kendiliğinizden sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden mücerret isimlerden hakikatle alakası olmayan uyduruk isimlerden başka bir şey değildir. Üstelik Allah bunlarla alakalı olarak bunlarla ilgili olarak herhangi bir delil bir belge de indirmiş değildir. Evet, geçmişte ve günümüzde bir takım Allah'ın dışında pek çok varlıklara ibadet edildi. Rab diye, ilah diye. Bunların rububiyetin hakikatiyle, uluhiyetin gerçek mahiyetiyle bir alakaları var mıydı? Elbette ki yoktu, olamazdı. Allah'ın onların rububiyetlerine dair indirdiği bir delil var mıydı? o da yoktu. Yani ne akli bir delil var onların uluh, iluhiyet ve rububiyetlerine dair ne de nakil namına bir delilleri var. O halde geriye ne kalıyor? Yalın, soyut, bir isimlendirmeden başka bir şey, bir yakıştırmadan başka bir şey kalmıyor. Şimdi asıl olan nedir? Mantıkta ve dilde isim ile müsemmanın birbirine mutabık olmasıdır. Yani isim bildiğimiz isim müsemma o ismin ad olarak verildiği varlık. Tamam mı? Şimdi siz insana faraza duvar deseniz bu isim ile müsemma arasında bir mutabakat olmaz. Duvara insan deseniz o da olmaz. İsim ile müsemma arasında bir örtüşme bir mutabakat bir uyum yok. Asıl olan budur işte. Yani isim ile müsemma arasında bir uygunluk, bir örtüşme olacak. Rububiyet ve uluhiyetleri olmayan, söz konusu olmayan varlıklara, Rab ve İlah isimlerini vermek, onlara bu sıfatları yakıştırmak, gerçekle alakası olmayan, hakikate, ilme, akla, mantığa, tamamen aykırı bir vakadır. Bazı dinin hakikatini bilmeyen geri zekalılar uzun zamandan beri şöyle derler, efendim aklın bittiği yerde din başlar. <gülüyor> geri zekalılar dinin mahiyeti bilmiyorlar ki. Cahiller bunlar gerçekten. Aklın bittiği yerde din başlar diye bir şey var mı ya? Bu din, bütün şeriatlar Aklı olmayanı muhatap almıyor ki. Mükellef kim denir en basiti. Değil mi? Akil ve bali olan insana diyoruz mükellef. Akıllı olacak. Ve çocuk da olmayacak üstelik. Akıllı olmak da yetmiyor. Bülük yaşına da gelecek ki aklı bir dereceye kadar ulaşacak. Aklı bir mesafe alacak. Yoksa üç yaşındaki bir çocuğun da aklı vardır. On yaşındaki bir çocuğun da aklı vardır. Balık olacak efendim. O zaman din onu muhatap alır. O zaman ifade yerindeyse kalemi sevap ve günah olarak yazmaya başlar. Ne demek? Aklın bittiği yerde din başlar. Din hakkındaki en büyük cehalet, ve en büyük ithamdır. İthamlardan birisidir. İşte burada bakın Yusuf Aleyhisselam'ın ve dolayısıyla bütün rasullerin tevhide ve imana davetlerinin çağrılarının ne kadar akla uygun, ne kadar aklı ve mantığı muhatap aldıklarını çok açık ve sarı bir şekilde görüyoruz. Ve dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu ayetleriyle ilmin iki tane asli ve önemli yoluna dolayısıyla da üçüncü yoluna birlikte temas ediyor. İslam alimlerine göre ilim elde etmenin yolları üçtür. Üçtür. <gülüyor> Nakil dediğimiz Haberi sadık. Doğru haber. Bunun kısımları var. Mütevatir haber, ahad haber ve ayrı bir şey. Haberi Resul gibi kısımlara ayrılıyor. Nakil. Havassı selime. Yani sağlam duyu organları ve akıl. Kur'an-ı Kerim bunlarda bir anda bunların hepsini birlikte mevzu bahis ediyor burada. Aklı da mevzu bahis ediyor. Nakli de Mevzu bahis ediyor, haberi Resulü, haberi mütevatiri ve aynı şekilde ahad haberleri hepsini birlikte. Haklarında bir delil indirmediği, Allah'ın delil indirmediği, hakkında herhangi bir şekilde delil, fazla tafsilata girmeye gerek yok. Bütün bunları bir arada zikrediyor. Yani İslam kısacası bize diyor ki, hakkında akıldan veya nakilden yani ilimden, bir delili bulunmayan herhangi bir hususu kabule kalkışmayın. Özellikle doğrudan doğruya akide ve şeriat ile alakalı olan bir husus mutlaka onun bir delilinin bulunması lazım. Ayetin bundan sonraki bölümü de çok çarpıcı, etkileyici ve Müslüman olarak hepimizin. Kelime kelime olmasa bile manasını her zaman özellikle de günümüzde her Müslümanın hatırında tutması gereken hiç unutmaması gereken zorunlu iman ile doğrudan doğruya alakalı birebir alakalı bir bölüm. Okuyunca söylediklerimin az olduğunu hatta çok az olduğunu göreceksiniz. Diyor ki. İn el hükmü illa lillah, amar a alla tâbûdü illa iyya, zâlîk el dinü'l qiyâm, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayetin yarısında ama dört tane cümle ve dördü de imani bir hüküm belirtiyor ifadelerdeysa. İn el hükmü illa lillah. hüküm koymak yetkisi, bugünkü, siyasal dilde egemenlik dedikleri, bizim ise, yalnız siyasal alana münhasır görmediğimiz, hayatın tamamını, kuşatmak anlamıyla, kullandığımız, hakimiyet, kayıtsız ve şartsız, ancak ve ancak Allah'ındır. Çünkü, Arapçadaki dil ifadelerine göre buradaki gibi in ve illa'nın aynı cümlede kullanılması yalnız ve ancak anlamında hasır dediğimiz münhasıran Türkçedeki eski Türkçe diyelim münhasıran manasını ifade ediyor. Hüküm koymak yetki ve selahiyeti Egemenlik hakkı ve selahiyeti yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Tekrar ediyorum. Egemenlikten kastım yalnızca bugünkü siyasal veya hukuki literatürdeki dar anlamıyla egemenlik değildir. Hayatın tamamını kuşatan, kainatın her zerresini içerisine alan bir egemenliktir. Siyasal ve hukuki anlamıyla bir egemenliği de elbette ki ve belki de öncelikle karşılıyor. Ama bizim siyaset ve hukukumuza, hukukumuzda hakimiyet Allah'ın iken, ahlakımızda hakimiyet kimindir? O da Allah'ın. Ama Türkiye'ye göre toplumundur mesela. Ne münasebet, toplum kimdir? Toplum da insandır. Darmadağını krabler oluşur o zaman. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği Rabler oluşur. <gülüyor> Kainatın hakimiyeti kimin? Allah'ın. Yer ve gök hakimiyeti kimin? Allah'ın. Mevsimlerin hakimiyeti kimin? Allah'ın. Yeraltının, yer üstünün hakimiyeti kimin? Allah'ın. İnsanlar üzerindeki hakimiyet kimin? Allah'ın. İnsanların ilişkilerini, ilişkilerinin değerlerini Hak ve etkilerini, suç ve cezalarını, cezalarının küçüklüğünü, büyüklüğünü, suçların küçüklüğünü, büyüklüğünü, tespit, tahdit ve tayin etmek yetki ve selayeti kimin? Allah'ın. Hatırımıza gelen ve gelmeyen, hakimiyetin en uç ve en detay noktası kabul edilen her hususta hüküm koymak yetkisi sadece ve sadece Allah'tır diyor ayet İman budur kardeşlerim. Allah'ın hakimiyeti ruhumuzun zerrelerimize hepsi de işleyecek. Bunu hiç ihmal etmeyeceğiz. Böylelikle de biz özellikle ve öncelikle batının hala batı uygarlığının hala en ciddi zihinsel fikri ve ruhi ve ahlaki problemini teşkil eden kainatla savaş halinde olmak zihniyetinden ve kaosundan çıkmazından kurtuluruz kainatla barışırız çünkü bana hükmeden ile kainata hükmeden Allah aynı kişidir aynı zattır aynı kudretin sahibidir aynı hakim ve kahrarulandır bana hükmeden Allah kainatın da hakimidir kainatın hükümlerini koyan Allah benim de hükümlerimi koymuştur. Kainatın hükümleriyle benim hükümlerim arasında herhangi bir çelişki veya çatışma mevzu bahis olamaz. Kaldı ki Allah beni kainata halife kılmıştır. Kainatı benim emrime müsehhar kılmıştır. Kainat benim düşmanım olamaz ki. Ben kainata düşmanlık edemem ki. Kainat benim elimde bir emanettir. Ben onu hor kullanamam ona zarar veremez. Batı ise ta Grek kültüründen beri yalnız ki aynatı değil, kendisinden başka her şeyi kendisine düşman görmüştür. Kendisinden başka her şeyi düşman gördüğü için her şeye karşı da düşmanca davranmıştır. Adaletle davranmamıştır. Davranamaz. Tanrılarla insanlar arasında savaş var. İnsanla tabiat arasında savaş var. İnsanların kendi aralarında savaş var. Evet. Yunanlılar, Romalılar, insanları kendilerini medeni, kısacası kendilerinin dışındakileri barbar bar kabul etmiyorlar mıydı? Öyle. Peki, aydınlanma çağından itibaren, hatta orta çağda, Karanlık Avrupa orta çağlarında insanlar neydi? Avrupa kendi nazarlarında mümin ve kurtuluşa eren Hristiyanlar daha doğrusu kurtuluşa ermişlerdi. Onun dışındakiler herkes helak olmuştu. Dolayısıyla onlar söyleyeyim, ezilmeye, öldürülmeye, katledilmeye Hristiyan olmazlarsa mahkumdurlar ve Hristiyanlar için bu bir hattı. Ondan sonra ne oldu? Orta Çağ'dan sonra aydınlanma çağında bilmem nesin vesairesinde aynı orta çağda aynı orta çağ öncesi Yunan'daki zihniyet, Roma'daki zihniyet bunlara taşındı. Biz Avrupalılar medeniyiz, medeni olan insanların medeni olmayanlara medeni taşım, medeniyeti taşımak için istedikleri gibi onlara muamele etmek hakları vardır dediler. <gülüyor> Yüz yıllarca Afrika'yı da Hindistan'ı da İslam dünyasını da Bildiğimiz ve bilmediğimiz zenginlik kaynaklarıyla, beşeri kaynaklarıyla ezip sömürüp durdular ve bunu kendilerinde bir hak gördüler. Niçin? Çünkü onlar yalnız kainatı değil kendilerinin dışındaki insanları da kendilerine düşman görüyorlardı. Ve böylelikle düşman ahlakı oluşturmuşlardı. Düşman ahlakı. Düşman ahlakında adalet esastır. Düşman ahlakında düşmanın hak ve hukukunu tanımadan onların bilhassa herhangi bir hak ve hukukunu tanımadan nasıl uygun görüyorlarsa öyle muamele etmek esastır. <gülüyor> Roma ettiği yerlere sadece Roma ile kendisi arasında yol yapardı. Başka bir yol yapmazdı. Niçin? İstediği zaman oraya ulaşsın. Onlar da bir yere gidecek olurlarsa Roma'dan başka bir yere gidemezsin. Kaçacak olsalar bile yine Roma'ya kaçsınlar. Şimdi temeli bu. İslam öyle değil. Kainatı Allah'ın hakimiyeti altında görüyor. İnsan da kainatın bir parçasıdır. Ve kainatın bütün zerreleri insanın hilafeti buna dahil olmak üzere kainatın insanın emrine teshir edilmiş olması da dahil olmak üzere müstesna bir uyup. Bir ahenk, bir birliktelik, bir beraberlik içerisinde seyretmesi gerekiyor. Ve bunun sorumlusu da mümin olanlardır, Müslüman olanlardır. Bu işin de esası dediğim gibi Allah'ın çerçevesini çizmeye gayret ettiğim çerçevede hakimiyetini kayıtsız ve şartsız kabul etmekten geçer. Esası budur. Bunun hemen arkasından madem egemenlik, İzah etmeye çalıştığımız çerçevede Allah'ındır. Yine aynı şekilde hasır ifadeleri var. Emera elle te'abudu illa iyya. Kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emir buyurdu. Yalnız kendisine ibadet etmenizi emretti. Niçin? Çünkü bütün ilahlar uydurmadır bütün Rabler uydurmadır ayetin başında mevzu bahis edildiği Allah'ın onlar hakkında indirdiği herhangi bir delil de yoktur. Madem hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır, madem Allah'ın kayıtsız ve şartsız egemenliği kabul edilmek zorundadır, bu kabulün göstergesi de olmalıdır. Kainatın Allah'ın hakimiyetini kabul ettiğinin göstergesi vardır. Ne? Allah'ın emrinin dışına çıkmıyor hiçbirisi. Yani kainat Allah'a ibadet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Görmüyor musun ki ağaçlar, bitkiler, yerdekiler, göktekiler her şey Allah'a ibadet etmektedir. Her şey Allah'a tabbüt etmektedir. Her şey Allah'a Allah ibadet etmektedir. Niçin? Çünkü hiçbirisi Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu hareket ve varlık kanunlarının dışına çıkmıyor. Bir kanun koymuş Cenab-ı Allah kuzey yarım kürede eğer yaz oluyorsa güney yarım kürede, kış oluyorsa güney yarım kürede yaz olacaktır şu mevsimde olduğu gibi. Mevsimler yerlerini değiştirmiyor veya bir yerini değiştirip öbürü sabit kalmıyor. Mesela aynı anda kuzey yarım kürede de şu anda yaz değil. Bu kainat yeryüzü var edildiği günden beri bu nizama sokulduğundan beri böyle devam ediyor. Ve bu nizam bozulacağı zamana kadar da böyle devam edecektir. İşte bu kainatın Allah'a ibadetidir. Hatta Cenab-ı Allah kainatı var ettiği zaman birkaç ayet-i var birisini hatırlatalım. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَا Lise ve vel ard etiya tu'an Bir zamanlar Rabb'in göklere ve yere isteyerek ya da istemeyerek gelin demişti. Onlar isteyerek ve itaat ederek geldik demişlerdi. İsteyerek ve itaat ederek. Zaten ibadet de odur. İbadet Ma'buda itaat etmek demektir. Ama sıradan bir itaat değil. Ma'buda saygıyla, emrini kabul ederek, aksini düşünmeyerek, teslimiyetle ve ona yaklaşmak niyetiyle itaat etmek demektir. İbadet budur. İbadet, sana ibadet etmeni emredene ona yaklaşmak kastıyla itaat etmektir. İbadet budur. Yoksa ulul emre itaat, İslam'ın öngördüğü çerçevede de itaattır ama ibadet değildir o. İtaatin ibadet olabilmesi için, onu beşerüstü bir güç ve ibadetinin, senin ona ibadetinin onun nezdinde sana faydalı olacağına ve ibadetinin seni ona yaklaştıracağına, yakınlaştıracağına İnanarak ve bu niyetle yapmaktır. Hiçbirimiz namaz kılmayı, namaz kılmak için taşıdığımız şuuru, mesela başımızdaki bir amirin meşru olan emrine bile, efendim yapar yerine getirirken, itaat ederken aynı şuurla yapmıyoruz. Ona karşı ama Allah'a karşı yine ibadet şuuruyla yapıyoruz. Çünkü Allah bize itaat etmeyi emretmiştir ulul emre. Allah emrettiği için itaat ediyoruz, o ibadet olur. Fakat o emrettiği için itaat ediyoruz, vazifemizi böyle gerektirdiği için oluyoruz. Çünkü biz de başkalarına yeri gelir emir verebiliriz, onların da itaat etmesi. Yani bu toplumun düzeninin işleyisi açısından bir gerekliliktir. Bunlar farklı şeylerdir. Peki Allah'a yalnız Allah'a ibadet etmek ne demek? nasıl ki Allah'ın hakimiyeti egemenliği hatırımıza gelen ve gelmeyen bütün boyutlarıyla bir hakimiyetse ibadette bu hakimiyeti kabul etmekten neş'et eder. Yani bir evvela yalnız Allah'a ibadet edilebilir. İki yalnız Allah'a ibadet edilir. İki, ibadeti şeklini, mahiyetini türünü ancak ve ancak Allah belirler. Üç, Allah'a yapılan bu ibadetin şekil ve mahiyeti kesinlikle ondan başkasına yapılamaz. Çünkü yalnız ona ibadet edeceğiz. Ondan başkasına yapılamaz. Dört, ondan başka hiçbir kimse ibadet diye bir şey tesbit ve tayin edemez. Bunlar, ibadette bulunması gereken ibadetin olmazsa olmazlarıdır. İbadet şekillerinden herhangi bir şekli ibadet niyetiyle bir başkasına yapmak şirktir. Nedir peki bu ibadetler? Birincisi ibadetin en üst noktasında hakimiyet ile yakın irtibatı bulunan bizim yani İslam alimlerinin fıkıh ilminde telakkil ahkam dedikleri husustur. Ahkam kimden alınır? Hüküm ve şeriat kimden alınır? Kimin hüküm ve şeriatı kabul edilir? İbadetin birinci olmazsa olmazlarından birisi bu. Yani ibadet ve günlük hayatla alakalı. Hükümler Yalnız ve yalnız bir merciden alınız. O da inil hukmu illa lillah ayeti veya buyruğunun gereği sadece ve sadece Allah'tan alınız. Ve ibadet yalnız Allah'a yapılır. O halde birilerinin kalkarak veya birilerinin birilerini kabul ederek bu şekilde ibadet ile alakalı herhangi bir teşriğde bulunmaları veya ibadet olacak bir takım teşriğlerde veya yasamalarda veya hüküm koymalarda bulunmaları kabul edilemez bu mümkün değildir. Tevhidin esası bakımından bu hususlar gerçekten önemlidir. Dedik ki çok önemli dört tane cümle bunlar üçüncü cümlemiz de hangisidir? Zalika'd-dinul-kayyım cümlesidir. İşte bu dost doğru olan dindir. Dost doğru olan din işte budur. Yani kayıtsız ve şartsız hüküm ve egemenliğin Allah'a ait olduğuna olduğuna inanmak, bunu kabul etmek ve yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmek dost doğru dinin kendisidir. Ama fakat insanların çoğunluğu bu hakikatleri bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa ne olacak? Evvela biz bu hakikatleri biliyorsak bildiğimiz için Rabbimize <gülüyor> elimizden geldiği kadarıyla evvela şükür borçluyuz. Bu nimetin devamı için ayrıca şükretmesini bilmemiz lazım. Hatta artması için şükrümüzü artırmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? وَلَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz andolsun ben de size daha fazlasını vereceğim. Artıracağım. En büyük nimet iman. O halde en büyük şükür de ona olmalı. Bundan dolayı Allahü Teala çok hamdü senada bulunmalıyız ki Allah da bu vaadi gereği imanımızı takviye buyursun daha da artırsın. Vela inşekartum la bitti. Alimlerimiz de ne derler? Elşukru kaydül mevcut ve saydul mefkud. Şükür mevcut olanı Ayağına bu vurup bağlamak, sahip olunmayanı da avlamaktır. Şükrederseniz, mevcut olan da elinizde kalır sağlamlaşır, elinizde olmayan da sağlar, elinize geçer. Onu elde edersiniz diyor. Şükür öyle büyük bir ticaret. Öyle büyük bir ticaret. Yalnız dünyevi nimetlere değil şükür. Dünyevi nimetler iman nimeti karşısında bir şey değil ki, Cenab-ı Allah dünyevi nimetleri mümine de verir, kafire de verir. Bir hadis-i şerifte belirtildiği gibi, eğer dünya içindekilerle birlikte bir sivrisinek kanadı kadar Rabbimizin nezdinde bir değer taşısaydı, kafir olan bir kimseye bir yudum su da içirmezdi. Dünya ve içindekiler bir sivrisine kanadı kadar bile değer taşımıyor. Dünyayı ilahlaştıranlara maazallah itaf olunur. Ne yaptıklarını bilmiyor zavallılar. Dünya nedir ki? Bırakıp gideceksin. İstediğine sahip ol. Hadis-i şerifte değil gibi. Ey insan diyor istediğini sevebilirsin diyor. Sen ondan ayrılacaksın Evet. Ama insanların diyor çoğu bilmezler. Bu hakikatleri bilmezler. İkincisi bu şeyden ikinci husus onlar bu hakikatleri bilmiyorlar biz biliyoruz. Birinci vazifemiz demek ki bu hakikati için Allah'a şükür etmekti. Şükrün birkaç veçesi var onları belki başka bir vesileyle anlatırız ama birinci veçesi ameli şükürdür. Ben Allah'ın, Allah'tan başka ibadet etmemek gereğini biliyorum. Bu il, büyük bir nimettir. Bunu bilmek ve buna inanmak başlı başına bir nimettir. Bu nimete şükrün başlangıcı Allah'tan başkasına ibadet etmemek ve Allah'a ibadeti hakkıyla yapmaya çalışmakla devam eder. İkincisi, bilmeyen bilmiyor yalar ya insanların çoğunluğu. Bu bana bir vazife yüklüyor. Bu bilmeyenlere karşı benim vazifem vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki bilmeyen arkadaşlarına yaptığı gibi. Vazifesini yapıyor önce. Önce vazifesini yapıyor. Onlara tevhidi anlatıyor. Tevhide davet ediyor. Tevhidin, tevhidi kabul etmenin önlerinde izlenmesi gereken yegane yol olduğunu onlara gösteriyor. ...bundan daha öte davet olmaz ki... insanların bu bilmeyen... ...çoğunluğu teşkil eden insanlara... ...bizim gibi Allah'ın lütfuyla... ...bilme nimetine mazhar olmuş olanların... ...vazifesi vardır. Görevi vardır. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Uhud'da yüzü kanıyor. Bir taraftan kanı yere damlamasın diye yüzünü siliyor arkasından ne diyor? Rabbim kavmime mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah Allah. Biz kalkıyoruz, tartışıyoruz günümüzde. Ya bilmemek mazeret midir? Adamı kafir edip kellesini uçurmak için ne bahane varsa buluyoruz. Ya acele etme kardeşim. Sen bu adamın kafir olmadan önce senin üzerine terettüp eden vazifen ne? Yaptın mı o vazifeni? Sen onu ver baş ver. Onun kafir olup olmadığı Kafir olmaması için veya onu küfürden kurtarmak için. Sen vazifeni yaptın mı? Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbim kavmime mağfiret buyur onlar bilmiyorlar. Dediği zaman tebliğde kusur ettiğinden dolayı mı bunu söylüyordu? Buna rağmen bilmiyorlar diyor. Onlara mağfiret buyur Ya Rabbi diyor. Allah Allah. İsa Aleyhisselam ne diyecek kıyamet gününde? Hristiyanların şirki ve küfrü açıkça ortaya çıktığı zaman ne diyecek? İn tu'azibhum fe innehum ibaduk ve in tegfirlahum fe inneke ente gafurur <gülüyor> rahim. Eğer diyor bu beni ilahlaştıran zavallıları azaplandıracak olursan senin kullarındır. Ben karışamam. Ama buna rağmen istersen onlara mağfiret dahi edebilirsin küfürlerine rağmen. Çünkü sen afur ve rahimsin. Ona da karışamam. Ona beni ilahlaştırmalarına ben razı olmadım. Olmadığımı sen biliyorsun ya Rabbi. Fakat buna rağmen çok büyük bir iş yaptıkları ortada. Yapmamaları gereken çok büyük bir günah. Yani tartışılmaz ve affolunmayacağını bildirdiğim bir günah işledikleri ortada. Ama yine de sen dilersen onlara mağfiret dilemeyi sen gafur ve rahimsin. Ben bir şey yapamam. Onu da bir diyemem. Ya, biz Müslümanlara düşen insanları haklı haksız yerli yersiz cehenneme göndermeden önce onların önünde cennetin yollarını göstermektir kardeşler Bunu yapalım. İnsanların sapıklıklarıyla itham edilmeleri için veya yanlışlıkları dolayısıyla Devre dışı bırakılmaları için, çizginin dışına itilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti sağlıyoruz, ortaya koyuyoruz. Bunun faydası yok ki. Böyle bir vazifemiz de yok biliyor muyuz? Böyle bir görevimiz de yok. وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاءِ Diyor mu Cenab-ı Allah? Resule düşen tebliğden başkası değildir. İman ve küfrün ehemmiyeti ne zaman ortaya çıkar dünya hayatında? İslam ahkamını uygulamaya sıra geldiği zaman. Söz gelimi. Birisi faraza. Müslüman bir kıza talip oldu. Müslüman kız adı üzerinde Müslüman kız. O zaman elbette onun ona talip olanın imanı bizim için ehemmiyet arz eder, imtihan ederiz. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi ifade yerindeyse budur. Eğer bilmiyorsak, tanımıyorsak yapacağımız budur. Ve bu gibi hukuki ilişkilerde şer'i ilişkilerde girişeceğimiz zaman iman ve küfrün belirleyici ilişkiler için belirleyici olduğu noktalarda ehemmiyet taşır. Bunun dışında bizim vazifemiz tebliğdir kardeşler. Biz yanımızdaki veya karşımızdaki insanlarla müştereklerimizden yola çıkarsak daha kolay yol alırız. Bakın Yusuf Aleyhisselam araya arayan hangi müştereyi buldu? Ey zindan arkadaşlarım müştereğini buldu. O müşterekten yola çıktı. O ortak özellikten yola çıktı. Yoksa gidin lan işinize. Siz zaten kafirsiniz. Ne gelin bana soruyorsunuz? Gidin başkasına sorun. Sizin gibi kafirleri bulur. Onlar sizin rüyalarınızı yorumlasınlar. Deseydi de çok da haksız olmazdı belki. Fakat bir peygamberin veya peygamber izinden gidenin yapacağı iş değil ki bu. Öyle şey olmaz. Ama dediğim gibi dikkat edelim. Yusuf Aleyhisselam bula bula bir arkadaşlığı noktasını buldu ortak olarak. Onu ön plana çıkardı. Biz ihtilafları ön plana çıkartıyoruz ya ihtilaf fırkadan başka bir şey doğurmaz ki, Tefrikadan başka bir şey doğurmaz ki. Bulmaya çalışıyoruz. Filan kişi ya o ne işte şundan dolayı böyle oldu. Aburu o da böyle yapıyor. Onun için bu böyle oldu. Onu yeri gelecek elbette bir yerde şeriatın bir kategorisinde bir yerdedir. Adım adım yaklaş. Oraya geldiği zaman da orayı tasfiye edersin Allah'ın izniyle. Belki de sen yalnızsın o konuda. Başkasının yanlış olduğunu zannettiğin elinde delil olması lazım çünkü. Ama buna dikkat edelim. Walakin ekzaran nâsi La yalemun. Üçüncü husus, İslam'da doğrunun ölçüsü çoğunluk veya azlık değildir. Bazen dünya bir tarafta, Doğru sadece bir kişi de olabilir. İbrahim Aleyhisselam'da mesela olduğu gibi. İbrahim bütün insanlar arasında tek başına bir ümmetti diyor ayet-i kerime. Değil mi? vesaire veya azınlık İslam'a göre hakkın ölçüsü doğruluğun ölçüsü ilmin ölçüsü değildir. Doğruluğun, hakkın, ilim sahibi olmanın ölçüsü yine İslam şeriatının belirlediği Çerçevede mevzu bahistir. 41. ayet-i kerime yine Ey zindan arkadaşlarım diye devam ediyor. Kısa bir fasıladan sonra inşallah oradan devam ederiz.